379, numaralı konu, Mayın Kuyusu başında şehit olanların kıssası, evet, Ebu Bera Amr bin Malik bin Cafer, Medine'ye, Hazreti Peygamber'e geldi, Peygamber ona, Müslüman ol, dedi, onu İslam'a davet etti, Müslüman olmadı, fakat İslam'dan uzakta durmadı, ve, ey Muhammed, eğer arkadaşlarından bir grubu Necid Ehli'ne gönderirsen, onları senin dinine davet ederlerse, umarım ki onları icabet edeceklerdir, dedi, Hazreti Peygamber, ben Necid Ehli'nin onlara ya. İhanet etmelerinden korkuyorum, dedi Ebu Bera. Ben buna kefil olur, onları himayeme alırım. Deyince Hazreti Peygamber beni sahiheden olan ve lakabı El Mu'n Nakdiye olan Münzir bin Amr'ın kumandasında 40 kişiyi gönderdi. Bunların hepsi Müslümanların hayırlılarındandı. Aralarında Haris bin Sam ve Haram bin Milhan, Urf bin Esma bin Sa'id es Süleymi, Nafi bin Budel bin Verka el Huzayi, Amir bin Füheyre vardı. Bunlar Mayın kuyusuna varıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Beni Amr. Amir arazisi ile Beni Süleym arazisi arasındaydı. O kuyuya indiklerinde Haram bin Milhan'ı, Hazreti Peygamber'in mektubu ile Amir bin Tufeyle gönderdiler. Haram, Amir'e geldiğinde, Amir mektuba bakmadan Haram'ı öldürdü. Sonra Beni Amir'i onlara karşı kışkırttı. Onlar, Amir'in kışkırtmasına rağbet etmeyerek, biz Ebu Berga'nın himayesindeki insanlara hile etmeyiz. Ebu Bera onlara söz vermiş ve kendilerini himayesine almıştır, dediler. Bunun üzerine Amir, Beni Süleym'in ustası, saye, Ril ve Zekvan kabilelerinin halkını da kışkırttı, bu kabileler amirin kışkırtmasına uyarak gelip sahabilerin etrafını sardılar, sahabiler onları görünce kılıçlarına sarıldı, sonra hepsi şehit düşünceye kadar savaştılar, yalnız, Beni Binar bin Necar kabilesinden olan Ra'be bin Zeyd kurtuldu, o da yarı ölü bir şekilde, ölülerin altından kalkıp Medine'ye geldi, ve Hendek günü şehit edilinceye kadar da yaşadı, o sırada Amr bin Ümeyye Damri ile Ensardan Beni Amr bin Adi kabilesine mensup olan bir adam, ashabın hayvanlarını otlatmakta oldukları için olay yerinde değillerdi, bunun için durumdan haberdar değillerdi, ancak kuşların etrafta uçuşup durduklarını görünce, vallahi bunda bir iş var, deyip olay yerine geldiler ve arkadaşlarının kanlar içinde yattıklarını ve diğerlerinin de daha oradan ayrılmadıklarını gördüler, ensardan olan adam, Amr bin Ümeyye'ye, ne yapalım, sen ne diyorsun, diye sordu, am, bana kalırsa hemen gidip Hazreti Peygamber'i haberdar edin, Edelim, dedi o da Amr'a, vallahi ben Münzir bin Amr'ın öldürüldüğü haberini götüren adam olmak istemiyorum onun öldürüldüğü yerden sağ olarak ayrılmayacağım deyip onlarla savaşmaya başladı ve o da şehit oldu Amr bin Ümeyye de esir düştü fakat am onlara Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince Amir bin Tufel onu öldürmedi perçemini kesip serbest bıraktı derler ki Amir bin Tufel'in annesi vaktiyle bir köle azat etmeyi adamış da Amir annesi adına Amr'ı azat etmiştir